الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للصالحين وإماما للمتقين نبينا وإمامنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ve sahibihi el-ghurru el-mayamin el-muhajjalin ve men tabi'ahum bi sidqin ve bugün Hüsne, şerhlerinde 6. dersteyiz bundan önce 22 tane isim şerh ettik bugün 23'ündeyiz Allah'ın güzel isimlerini açıklıyoruz 23. isim El-Hay El-Hay Hay nedir? Canlı Diri Hayat sahibi Kur'an içerisinde Hay kelimesi Allah-u Teala'nın sıfatı 5 yerde geçiyor. 5 ayette geçiyor. 5 sefer olmuş Hay kelimesi direk detaylı yollardan olmuştur. 5 sefer ne gibi Allahu la ilahe illallahual hayyul kayyum bildiğimiz ayetel kürsi surasında şeyinde ayetinde geçiyor Bakara'da. Allahu la ilahe illallahual hayyul kayyum hayyetsu. Hay ne demektir? Hayat sahibidir. Hayat nedir? Arapçada hayat muvtun ziddidir. Yani hayat neyin ziddidir Türkçede? Tersidir. Ölüm. Allah haydir. Biz de hayiz. Şu anda burada oturan Müslümanlar, bu dünyada yaşayan insanlar hepsi haydir. Ama Rabbil Alemin de haydir. Rabbil aleminin hayatı nedir? Ha? Kayyumdur. Çendi başına. Ölümün tersidir. Hakiki hay nedir? Allah'ın bütün isim sıfatları kendine hastır. Eşi benzeri yoktur dedik. Her şeyin de mükemmelidir. Hayat meselesinde de Allah subhanehu teala nedir? Bu sıfat onda. Bu isim onda nedir? Mükemmellik sıfatıdır. Yani hayatını kendinden alıyor. Ama yer üzerinde bütün canlılar haydir. Nedir hay hayatları? Kimden alıyorlar? allah Teala'dan. Allah istediği zaman olarak hayat verir. istediği zaman da oların hayatını alır. Hiç gördünüz mü? Bir tane yer üzerinde ebedi hayatta kalsın. Kalmamış. Ve kalmaz da ve bu seçim kalma seçimi elinde değil. Bir dünyanın en güçlü, en zengin adamı bu dünyanın hakimi olsa bile elinde değil hayatını uzatsın. İşte görüyoruz Avrupalılar, zengin adamlar ne kadar ilacı, ne kadar şey. Çok çok çok çok bedenleri yırtlanıyor. İğneyle, şirangayla ayakta duruyorlar. Ama ne zamana kadardır? 10 sene daha bu beden kullanma tarihi geçiyor. 10 sene daha uzattın. Vitaminle. Ondan sonra ne oldu? Bitti. Hayatımız nedir bizim? Eksiktir. Ölüme neyiz? Adayız. Ama Rabbil Alemin hakkıyla haydir. Bütün hayiler de ondan hayatını alıyor. Onun için Rabbil Alemin bu dünyanın sahibi olduğu için, bu evrenin sahibi olduğu için hayatı istediğine verir, istediğinden dağılır. Bu evrende Allahu Teala hariç bütün canlılar, varlıklar Allahu Teala'nın hayatıyla hayattadır. Onun emriyle hayattadır. Kimse zatıyla hayatta olamaz. Yani ben istediğim zaman yaşarım, istediğim zaman giderim diye bir şey yoktur. Ben hiç ölmem diye bir şey yoktur. Ama Rabbil Alemin hayatı nedir? Mükemmeldir. Hayatı ezelidir. Ölümden biz neyiz? Yokuz. Allahu Teala istese biz var oluyoruz. Nereden var oluyoruz? Yoktan var oluyoruz. Bir insan nereden yaratılmış? Bir siperimden. Bir yumurtanın içine giriyor gözden görülmeyen. Allah onu ne yapıyor? Aşama aşama bir bebek çıkıyor. Bütün canlılar öyleydi. Yani bir yoktan Allah Teala bizi yaratıyor. Bu dünyaya geliyoruz. Ondan sonra o bedeni Allah Teala bize veriyor, o hayatı bize veriyor. O bedenin de bir kullanma tarihi var. Geçiyor. Bu normalde kaza ve kader, felaketler Allah yazmışsa, bunların haricinde o bedenin kullanma tarihi bitiyor. Ondan sonra o hayat orada bitiyor, sönüyor. Ama Allahu Teala yani biz ölümden yoktan yaratılıyoruz. Ondan sonra bir de ölüme mahkûmüz. Yerin altına toprağa girilir. Ama Allahu Teala ne önceden ölüydü dirildi, ne de sonradan ölecektir. Hay, hay neqidul muvd. Ölümün tam neyidir? Tersidir. Hakiki hay kimdir? Allah'tır. Onun için Allahu Subhanahu Teala hay adı onun bütün zatını şümleder. Şimdi Allah'ın zatı mükemmel, kemal sifatında olduğu için hayatı da nedir? Mükemmeldi. Mükemmel hayat nedir? Yani ölüm ona uğramaz, ona yansımaz. allah Teala ölümü görmez. Haydir, hay kalacaktır. Aslında bütün varlıklarda hayatını allah Teala'den Teala'dan alıyorlar. Eydir biz aldığımız hayatı ne yapacağız? Madem Allahu Teala hayat verdi, o hayat yer üzerinde bitmez. Ama aşamalar geçer. Bak Allah Teala babamıza kendi ruhundan üfledi. Çamurdan yarattı. Çamur. Ondan sonra üfledi ruhuna. Ne oldu? Hayat oldu, can oldu. Hazret Adem oluştu. Ondan sonra yer üzerine indi. hiçmeti yere Ondan ne oldu? Havvayı yarattı cennette. Ondan sonra yer üzerine indiler. Ne oldu? Nesil oldu. Eydir Hazret Adem babamız aleyhissalatü vesselam vefat etti mi? Etti. Ne oldu? Bitti mi? Bitmez. Onun torunları bugüne kadar, kıyamata kadar de ne kadar insan gelmiş? Hesapsız. Bunlar ölüyorlar ama hayatları bitiyor, bitmiyor. Madem Allah Teala ruhundan verdi, o hay kalır. Bunu böyle bilmemiz lazım. O hayat kalır. O hayat yok olmaz. Ama ne değişir? Aşama değişir. allah Teala haydir, hay kalacak bir aşamadadır. Rab olacak, Halik olacak olan Rabbimizdir. Ama insan oğlu Allah Teala bizi yaratmış babamızla beraber. Babamıza üflerken kıyamete kadar ne kadar canlı var o babamızdan üflenmiştir. Ama biz zamanında mekanında tıkır tıkır ne olacağız? Dünyaya geleceğiz. İşte burada nerede? Misak meselesinde biliyorsunuz. Allah subhanehu ve teala üfledi. Babamızın belinden tarahı. Hadiste geçtiği gibi nasıl tarağı kadın uzun saatli tarahı tararken böyle başından kepekler ee, dökülür. oğlu böyle döküldü babamızın belinden. Böyle bir arasatta Allah bizden misak aldı. Adem'den Habil Kabil'den ta en son yer üzerinde kıyamet kopmadana kadar ne kadar canlı gelmişse Allah teala olardan ins ve cinnen misak almıştır O misakta nedir? Ben Rabbinizim bana ibadet edin, şirk koşmayın, söz vermişiz orada. Bu da nedir? Fıtraktır. Onun için peygamberlerin sermayeleri para pul değil. Hiçbir pe hiç peygamber zengin gelmemiş. Ama peygamberlerin en büyük sermayeleri nedir? Fıtraktır. Biz zamanında, mekanında hayat bulacağız. İşte Hazret Adem vefat ettikten sonra ne oldu? Bir aşaması bitti, o bir aşamaya başladı. O bir aşamanın adı nedir? Alemul Berzak, Berzak alemi. O da nedir? Ölümle, her insanın ölümüyle kıyametin kopmasına kadardır. Hatta insanlar yerden çıkana kadardır. Hz. Adem şu anda hangi alemde yaşıyor? Berzak aleminde. Bizden önceki bütün canlılar Berzak alemindedir. Bu da nerededir? Kabırdır. Kabır azabı var. Yani de kabrın nimeti var. Oradadılar. Mümin isen kabrin sana cennetten bir bahçe olur. Kafir isen yani günahkar isen kabrin sana ataştan bir çukur olur. Bu ikinci aşamadır. Üçüncü aşama nerededir? O da ebedi hayattadır. Ebedi hayat ne zaman başlar? Kıyamet koptuktan sonra başlar sonsuza kadar. Ama orada hesap var biliyorsunuz. Hesaptan sonra iki yerde duruklama olur. Dünyanın ki sonu var, üçüncüsü yoktur. Birinci sonu cennettir. O bir duruklama yeri cehennemdir. Cennet iman edenlerin yeridir ebedi olarak. Cehennem de iman kifredenlerin e, e, yeri ebedi olarak. Hayat bitti mi? Bitmedi. Gördünüz mü? İşte o ruh Rabbimizden çıkmış, bize can vermiş, bitmez. Kalır ama üç aşamadan geçer. Ama bu nedir? Zayıf. Allah istediği gibi yapar. Ama Rabbil Alemin kendisi bizden farklıdır. Her sıfatı nedir? Mükemmel hayat sahibidir Rabbil Alemin. Mükemmel hayat sahibidir. Evet. Allah subhanehu teala'nın bütün sıfatları, zati sıfatları haydir. İlmi, kudreti, iradesi ve hakeza. Haydir. Allahu Teala her şeyi bitmez. Kendi canlılığıyla ne yapar? Devam eder. Eydir bu hay, Rabbimiz haydir. Ölüm ona uğramaz. Bu dünyanın Rabbidir, Halikidir. Her şey onun elindedir. Mizan sahibidir. Öçün sahibidir. Ebedi cennet sahibidir. Ebedi cehennem sahibidir. Bu hayat, bu isim, bu Allah'ın güzel ismi nasıl yansıyacak bizim hayatımıza? Nasıl yansıyacak? Hay ismini nasıl hayatımıza yansıtırız? Evet, bu hay ismini hayatımıza nasıl yansıtırız? Bir Allah'ı severiz. Şöyle yazması lazım. Allah Subhanahu ve Teala hay haydir. Ölüm onu öne uğramaz. O zaman en sağlam dayanacak bizim için kimdir? Allah'tır. Onu ne yapmamız lazım? Dost etmemiz lazım. Ben bir dene patronum ne kadar zengin ise yarın ölür. Başkası gider yanına o, o ben istemese benim hayatım söner, değil mi? Bir adam bir hacim ne kadar cüzzliyse ölüme muallazdır, ona bel bağlayamayız hayatta. O zayıftır, hasta olur, değil mi? Çöker, aklını kaybeder, her şey olur, cücünü kaybeder. Ama gerçek haycindir Allah'tır, o zaman ona dost oluruz. Dostun da zirveti nedir? Dostluğun zirveti sevgiden başlar. Sevgi nedir? Her şeyin ona bağlarsın, on, onu için yaparsın. Asıl sevgi Asıl sevginin de alametleri olması lazım. Ben seni seviyorum. Dilden çok güzel edebiyat yapıyorum. Ama bu kadar yetmiyor. O sevgi fiile yansımadıkça Sevci tahakkuk etmez. Sevci gerçekçi olması, olması için ne yapacaksın? Yansıtacaksın. O zaman kulluğun hakkını yerine getireceksin. Hakkıyla bu hey olan Rabbimize kulluk yaparız. Onun için rızkımızı sadece hayatı tükenmeyen Rabbimizden isteriz. Sadece ondan korkarız. Her şeyimizi ona bağlarız. Her zaman haydir bizi eşitip duyar ona döneriz. Mededimizi, imdadımızı ondan isteriz. Başkalarından değil. Hayat ondaysa her şey ondadır. Onun için hakiki mümin hiçbir zaman başkasına ne yapmaz? Allah'ın olduğu, yapabildiği fiilleri başkasına vermez. Sadece Allah'a yönetir. Nasıl ibadetleri sadece Allah'a yönetiriz? Allah'ın da yapabilecek fiilleri sadece ondan isteriz, başkasına vermez. Yani ben zorda kaldım. Kim bana yetişebilir? Gerçek Rabbim haydir, her zaman bizi görüyor. Eşitiyor, duyur. Ondan başka kimse mene yetişemez. Eyidir. Ben çok sevdiğim cücülü bir hocam var, yemin yani bir abim var, yemin yani bir kardeşim var ama yanımda değilse onu çağırmamın faydası var mı? He? Öyle bir görevi var mı? Beni gelip hatta velüçü bugün de teknolojiye ilerlemiş. He? Ben dağın eteğinde düşeceğim. Bir dala sallan takılmışım. Kimi çağıracağım? Allah'ı çağıracağım. E i̇yidir Allah'tan başka kimse kurtarabilir mi beni? Kurtaramaz. E bir günde teknoloji var, cep telefonu da var yanda. benim kardeşim benden bir saat uzakta bir dedi. Telefon açtım gel kurtar beni. Evet, dünya şartlarında o bir saat oradan gelene kadar bu dal kopsa gitse kim kurtarır beni? Evet bu bir sebeptir alırım. Ya bu dal bir, bir, on, bir saat daha dayansa tamam gelir ip uzadır kurtarır beni. Ama asıl beni kurtaran kimdir? Allah'tır. Yerini karıştırmamamız lazım. Sebeple he, asıl ibadeti yönler, yönlendirmemiz ve karşıtırmamamız lazım. Sebep almak şarttır. Vaciptir. Ama hayat kimdedir? Rabbimizdedir. müzdeddir. Onun için Hay ismini canlı olarak biz neye hayat yansı, e, hayatımıza yansıtacağız? Allah hepimizi hakiki Rabbimize kulluğu bize nispet. Hayat hayi. Allahu bak ne diyor? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kayyumdu. kendi nefsine ne gücünü alır? Kimseden değil. Böyle bir Rabbe bizi kulluğuna şebiller. Ondan başka kimseden medet hayat dilemememiz lazım. Evet, elhamdülillah. Cüm dördüncü isim nedir? El Halık. Bir de yanında Halık'ın yanında bir de ne var? Hallak. İkisi bir olduğu için bir zikir edeceğiz. Halık nedir? Yaratan. İcat eden. Halık nedir? Yaratıp icat edendir. Hallak nedir? Bunun mübaleğesidir. Halik'in mübaleğesidir. Mübaleğa nedir? Yani çokça, çok. çokça yaratandır. Yani yarat, onun Mesela diyoruz bir tane ustadır. Bir tane ne diyoruz? Ustaların ustasıdır. Yani bu tektir. Bunun bunun eşiği dengi yoktur. Hallak nedir? Mübalağa içindir. Mübalağa sıgası içindir. Yani onun cibi yaratan yoktur. Bir de o her şeyi yaratmıştır. Bakıyoruz dünyaya Allahu Teala hariç her şey yaratılmıştır. Demek nedir Rabbimiz? Halıktır. Ama Rabbimiz desek insanı yaratmış Haliktir. Ama Rabbimiz bir evrende ne kadar canlı var ise hepsini yaratmışsa nedir? Hallaktır. Evet. Halik kerimesi Kur'an içerimde birçok yerde geçiyor. Yani sekiz ayette geçiyor. Ne ayetleri gibi? Mesela Haşir 24'te ne diyor? Huvallahu'l halikul bari'ul musavvir. Allah haliktir, bariktir, musavvurdir. Lehu'l esmâ'ul hüsnâ, bilirsiniz haçiz surası, akşam namazından sonra, tesbihten sonra imamlar okur camide. Nereden gelmişse bilmiyorum ama okullar. Oradan kulağımız doymuştur bunu. Güzel bir şeydir yani. Halik, yaratan. Neyi yaratıyor? Yoktan yaratandır. Yoktan yaratan nedir? Haliktir. Bir şey uysa, onu sen var etsen, ne oldu sen? Yarattın onu. Ama bu kelime Allah'a has olduğu için, alimlerimiz diyorlar, insanların kullanması bu kelimeyi nedir? caiz değil yerine göre, yerine göre de mekrühtür. Mesela bir usta marangoz olduğum için mobilyacı hep buradan örnek veririm. Bir usta marangoz ustası olan üstü bir masa yaptı. Bundan önce kimse yapmamış. Olabilir mi? Olur. Usta otursa öyle bir yeni şeyler getirebilir. Ne diyorsun? Yahu diyorlar sen bunu yoktan yarattın bunu diyor. Bu nedir? Caiz değil asıl. Sen bunu icat ettin. He? Dememiz lazım. Yani bunda çok üstün başarı gö gösterdin. Ama bunu yarattın. Yaratmak Allah'a has olduğu için he? Burada kullanması nedir? Caiz değil. Bazen de mekruh oluyor yerine göre cümle şüne göre. Yaratmak Allah'a hastır. Çünkü yaratmak nedir? Yoktan bir şeyi var etmektir. Allahu Teala ne neyi yoktan var etti bu evreni? İçindeki bütün canlıları, bütün cansızları. Nereden var etti? Yoktan var etti. Bir de var etmek değil. Şimdi bir marangoz bir masa yapıyor. Ama bu masayı için kuruyacaktır? He? Kendisi gibi bir insan kuruyacaktır. Ne kadar sağlam ağaçtan yaptı, ne kadar iyi boyasını atsa, o masa güneşin altında kalsa, yağmurun altında kalsa ne olur? Yok olur. Ama allah Teala hem yaratıyor hem ona ne yapıyor? Sahip çıkıyor. sahip çıkıyor. Bir de onun kaderini yazıyor. Takdir ediyor. Bu dünyayı yarattı, bir evreni yarattı, sonunu da biliyor. Sonunu da yarattı, takdir etti. İnsanı yaratıyor, sonunu da bilir, takdir ediyor. ayrı takdir sadece değil. geçtiği aşamaları bile canlılarda takdir ediyor. Rızkını veriyor, hayatını veriyor. Hastalığını kuruyor. istediği zaman Hasta ver, hastalık veriyor, açlık veriyor, susuzluk veriyor, tokluk veriyor, bolluk veriyor, hepsini veriyor Allah Subhanahu Teala. Bu nedir? Hem yaratır, hem de ne yapar? Takdir eder. Hem de yaratmadan önce takdir eder. Bir de marangoz oturur saatlerce ne yapar? Düşünür bu masayı nasıl yapsın? Ama Allah Teala düşünmez. Nedir allah Teala'nın emri? Anidir. Her şeyi mükemmel olduğu için düşünmek eksiklik sıfatıdır. Değil mi? Eksiklik sıfatıdır. Ben biraz daha düşünseydim daha güzel bir şey yapardım. Bak eksikim. Ama allah Teala bu sifattan münezzehtir. Onun için düşünmeye gereği yoktur. Ne der? Kun feyakun. Ol olur. Gördün mü? Yani hem yapar, hem takdir eder, hem sonunu bilintirir, hem de her şeyin mükemmelini yapar. Bazen insanlar ne diyor? Ya bu adam ne çirkindir? Bir taneyi görüyorsun, çirkindir. Allah böyle yaratmış, niye buna çirkin diyorsun? Onun eyleği cevabı nedir? Sen bakın bu çirkinden bir tane yap. Yarat, yaratabilir misin? Onun bir saçını telini yaratamaz. Allah'ın her varlığı hikmet gereğidir, güzeltin. Onun için Allahu Teala yaratmışsa hem zamanını hem mekanını her şeyi yoktan yaratmış ve takdir etmiştir. Hallak kelimesi iki sefer geçiyor Kur'an'da. İnne rabbeke huvel halakul alim. Bela bir yerde de diyor huvel halakul alim. Mesela Hucur suresinde 68. ayette. İnne rabbeke huvel halakul alim. Nedir? Hallaqtir. Yani bu evrende ne kadar canlı var ise kim yaratmış onları? Senin Rabbin yaratmıştır ey Muhammed. Bir de ne diyor alim? Alim nedir? Her şeyi iyi bilendir. Yani ona gizlenen bir şey yoktur. Ben bu dükkanın sahibiyim. Her şeyi bilirim. Ama bazı şeyler benden kaçabilir. Bazı işler beni aldatabilir. Ne kadar uyanık olsam eksik tarafım var. Alim değilim. Ne kadar uzman olsam sene fazla daha alim olurum. Demek ki bu eksiklik sıfatıdır. Allah alim olduğu için mükemmel alim var. Onu üçüncül hallaktır. Bütün evreni yaratmış, içindekiler gözden görünmeyen canlılar var. Hepsinden de haberdardır. Hallaktır. Gördünüz mü ne kadar güzel? Allahu Teala. Onun için Allah Teala tehdit ediyor. Meydan okuyor. Ne de bir sure getirin Kur'an içerisinde. Bir sure. Getirin Kur'an içerisinde içinde ihtilaf Dün ins cin toplansa. Yok sadece siz. Bir süre getiremezsiniz. Kur'an'a benzedi. Bir ihtilaf da bulamazsınız. Fransız bir alim ben dedi Kur'an-ı muhakkak bir hata bulurum içinde. Hayatını adadı bunun için. Sonra Müslüman oldu. Nereden Müslüman oldu? Dedi ki Ben her şeyi anladım. Kendisi 1970'te ilk tezi hazırlayan ne, neyle ilgili? Güneşler, güneş ve onun etrafındaki 9 tane gezegen he? yek paraymış. Ondan sonra ayrılmışlar. Dönmüşler milyonlarca senelibler savumuş. işte hayat olmuş yer üzerinde. 1970'te bunu ne yapmış? Yazmış bu tezini. Diyor bunu Kur'an içerimde buldum ya. Kânetâ ratkan fefeteknâhe. Allah Teala Kur'an'da diyor. Diyor bu da beni ilgilen şey yapmadı. O kadar dikkatimi çekmedi. Ki ben dedim bir bedevi ne anlatır? kendisini anlatır, kabilesini anlatır, haşiretini anlatır. Bu ilimleri de gördüm. Evet bunları da beni etkiledi. Kendi tezini orada bulmuş. Nasıl olur ben hayatımı koydum bunu öğrendim. Muhammed 1400 sene önce bunu söylemiştir. Ama diyor beni en fazla etkileyen ne oldu bilir misin? Allah Teala Kur'an'da diyor bu kitap Allah'tan başkasında olsaydı ihtilaf bulardınız. Ama ihtilaf bulamazsınız. Ayette diyor ki, başkasının kitabında ihtilaf bulursunuz ama Kur'an'da bulamazsınız. Dur bu ayet beni çok etkiledi. Neden? Çünkü Allahu Teala alimdir, mutlaktır ilmi, İmkanı yoktur kitabında ihtilaf olsun. Her şeyi mükemmel olduğu için kitabı da mükemmel olur. Bir günde kimse iddialı konuşabilir mi? Benim kitabım nedir? Yüzde yüz doğrudur? Diyemez. Ama ne diye? Benim kitabım inşallah yüzde yüz değil, yüzde doksan dokuzdur diyebilirsin, yüzde dir yüzde altmıştır, kemale yakındır. Ama kimse iddia hodur meydan edemez. Muhakkak otursalar üzerine bin bir hata bulunlar. Onun için İmam şafii diyor ki, kitabımı on kere müracaat ettim. Her müracaat ettimde hata buluyorum. Allah eballahu. Allah kendi çitabından başka hiçbir çitaba izin vermemiş yüzde yüz olsun. Çünkü olmaz. Ben eksik sifatım var bende. He? Yaptığım iş de eksik olur. Ama Allah'ın yaptığı işi şey mükemmel olur. Onun için Allah hallaktır hakkıyla. Her şeyi yapmış eline vermiştir. Hakkıyla hakkını eline vermiştir. Onun için Halik ve Hallak kimdir? Rabbimizdir. Eydir bu Allah'ın güzel ismi ve sıfatı nasıl hayatımıza yansır? Allah bu evreni yaratmışsa, her şeyi takdir etmişse, burada sevilmez mi? Sevilir. Sevilmeğin dedir en önemli meselesi nedir? He? Ona sevcimizi ispat etmemizdir. Bak bir oğul babaya dese seviyorum seni. İspat etmese baba ona inanmaz. Baba onun lafına mı hüküm verir? Yoksa fiiline. Oğul diyor ki baba ben seni çok seviyorum. Hayatım sana fida. Ama oğlum ben yorgunum. Git pazara yerime. Ya baba sen git benim takatim yoktur. Oğlum gel bu işi yap, bak, su benim için. Ya baba git sendin iç. nasıl Ne biçim sevgi bu? Ben eve girerken karşılamıyor beni. Ne biçim sevgi bu? Ben hangisine inanırım? Fiiline inanırım. Onun için biz Rabbimizi sevirken ne yapacağız? Fiil yapacağız. O fiil işte bu sevci fiile yansıyacaktır. Bu Halika sevcimizi biz mutlak olarak göstereceğiz. Bu en böğücü bize, bize faydasıdır. Hallak bildik Rabbil Aleminiz Halik'tir. Her şeyi O yaratmıştır. Her şey O'nun elindedir. Hem de ölçüyle yaratmış, en güzel şekilde yaratmıştır. O zaman O'nu seveceğiz. Bir de her şey Allah'ın elindeyse, O bir evreni yaratmışsa, biz niye gidip başkasından isteyelim? Halik'ten isteriz. Diyoruz ki her şeyi yoktan icat etmiş, takdir etmiştir. Muhakkak benim de hayatımı yoktan yaratmış, güzel bir şekilde takdir etmiştir. Yeter ki ben çaba göstereyim. Levh-i mahfuzda neyse o. Ama ben çaba göstermeden de o olmaz. Çaba göstereceğiz. Çaba nasıl gösterilir? Sebeplere sarılacağız. Ondan sonra Rabbimizin verdiği neye? kadere kısmete boyun eğeceğiz. İşte bu da nedir arkadaşlar? Halik, hallak kelimesi. Şeyi, sıfatı, ismi Allah'ın güzel isimlerinden Haliktir. Onun için bu isim de Allah'a hastır. Kimse yaratabilir mi dedik? Yaratamaz. Onun için bu adı kimseye de veremeyiz. Halık kimseye diyebilir miyiz? Velahi Türkçede diyorlar. Halık demiyorlar, Haluk diyorlar. Haluk. Haluk aslında Halık demektir. Bu caiz değil. Kim adı Haluk ise Allah'tan korkmasına onu davet ediyoruz. Bu adı hemen gitsin değiştirsin. Ne desin Abdul Halık? Burada iştirak yoktur. Kimse bununla bu isimde ortak olamaz. Abdülhalik demesi lazım. Biz Halik'in kuluyuz. Başkasına bir isim veremeyiz. Evet. Onun için bu güzel isim bizim hayatımıza en güzel şekilde yansıması lazım. Sadece ona gideceğiz. Her şeyimizi ondan isteyeceğiz. Rızkımızı ondan isteyeceğiz. Ayrıca kulluğumuzu sadece ona yapacağız. Çünkü Halık bizi niye yarattı? Sadece ona kulluk edelim diye yarattı bizi. Bizden istemiyor bu dünyayı imar edelim. Bizden istemiyor bu icatları bulalım. Bizden Rabbimiz istemiyor ki biz rızkımızı şey yapalım. Bizden istediği Rabbimiz nedir? Kulluk edelim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insi cinni yarattım sadece bana ibadet etsinler. Ha bu ibadet, dünya imarı da var. O değil ki biz ibadet ederiz çeklerin bir köşeye dağın başına hiçbir şey yapmayalım. Hayır. Allah bu asas görevimizdir. Bu görevi yerine getirmek için ekin eçeceğiz biçim biçeceğiz değil mi? Sana, sanayi yapacağız, teknoloji yapacağız hayat devam etsin, kulluğumuz hakkıyla Allah olsun karıştırmamak lazım karıştırsan sapık fırkalardan biri olursun, ifrat tefritçi olursun, orta yol peygamberlerin yolu. Onun 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki dengeye bakın, dengeye ince bir denge demiş ki elinde bir fidan bir filiz Dikmeye kalkıyorsun. Deseler sana kıyamet koptu. Sen onu dik, Ondan sonra kıyameti bekle. Yok ya kıyamet koptu artık. Ben bu filizi diksem ne olur? Atayım. Ay, Fidan. Diç. Ondan sonra Allah'ın emrünü bekle. Ne kadar bir denge koymuş. Gördünüz mü? İşte bu Halika biz kulluk yaparız. Asıl Halika ne yapmamız lazım? Kulluğu yapmamız lazım. Allah subhanahu wa ta'ala bize hakkıyla halika kulluğu nesip eylesin. Amin. Ve bütün Müslümanları hakkıyla kulluğu yaşatsın. Evet. 26. isim Allah'ın güzel isimlerinden Eddeyyen Deyyen Anlamı nedir? Herkesin hesabını ve hakkını emin verir. Demek bunun karşılığı yoktur. Anlamının karşılığı var. Bu da doğrudur. Her isim şert değil anlamı olsun. İsim nedir? İsimlerin şer değil anlamı olsun. Ama anlamı tam karşılığı olmasa cümleyle açıklanır deyen nedir? Önce deyen nerede geçiyor? Kur'an içerisinde geçmiyor. Ama sahih sünnette geçiyor. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet kopar. İsrafil'e emir verilir şey buk sura üfler. Sura üflediğinde dünya yok olur. Dünyanın bu düzeni bozulur. Bu evrenin düzeni hepsi bozulur. Gezegenler, yıldızlar hepsi yok olur. Yer üzerinde canlı kalmaz. Allahu Teala hariç bütün canlılar yok olur. Allahu Teala orada ne der? Der ene'l melik en deyan. Ben hükümdarım. Ben deyanım. Nerede yer üzerindeki derler. Hadis devam ediyor. Çeşitli çeşitleri var. Benim iznim olmadan, hesabım olmadan, emrim olmadan, terazimden geçmeden ne kimse cennete gider, ne kimse cehenneme gider. Miskali zerrede benim yanımda zulma ağlamazsınız. Deyyen nedir? Hisaba çeken. Hatta bazı Arap alimleri kadıya deyyen denmişler. Yani kadı hesap verir, hüküm veren. Enel meliku ened deyyen. Ama hiç kimse orada zulma uğramaz. Öyle bir deyyen ki kimse onun zulmuna uğramaz. İyidir. Deyyen Hisaba çekendir. Onun için diğer hadiste ne diyor? كَمَا تَد۪ينُ tudan Nasıl başkasını hesaba çekiyorsun sen de hesaba çekilirsin. Yani kazanına koysan çepçene o gelir. Zulmetsen zulmederler seni. مَنْ دَقَّ دُقَّ وَسَائِرَ Deyen nedir? Adaletli hesaba çekendir. Onun yanında hiç kimse zulma uğramaz. Dayan ne zaman olur? Kıyamet gününde. Çünkü kıyamet gününde dünya yok olduktan sonra Rabbil Alemin der dedik ben hükümdarım. Nerede yer üzerindeki hükümdarlar? Nerede cebarutlar? Nerede cabbarlar? Nerede tağutlar? Biz biziydik diyordular. Nerededir ben dünyaya hakimim? Nerede Fıranlar? Nerede Nemrutlar? Nerede Buşlar? Nerede cemilerimiz dünyaya hakimik? İstediğimiz yere bir cemi gönderiyoruz. O ülke değil. O ülkenin atrafındaki titremeye başlıyorlar. Nerede kıyamet gününde bunlar? Yok oldu gitti. Mülçümündür. Ben teçim ve kahrediciğim. Kahir nedir? Her şeye hükmümü yeritirim, yok ederim. Hakiki diyan Allahu Teala'nın hakiki hükümdar yer üzerinde bu evrende Allahu Teala'dır. Ondan sonra Rabbimiz emir verir. Tabi israfili bir de diriltir. Sur'a üfleder. Bir de üfler, insanlar yer üzerinden çıkar. Nasıl çıkar? İtikad dersinde bunu işlemiştir. Allah subhanahu teala hadiste geçtiği gibi bir sepinti olur yağmur. İnsanlar yer üzerinden fidan gibi göcerir. Her insanda bel kemik kuyruk, kuyruk. kuyruk soğununda bir buğday tanesi kaderi çemik var. O yer onu yiyemez. Haram kılınmış ona. Şu anda var. Ararsanız bulursunuz onu. Bizden önceki bütün insanların şu anda o Buğday tanesi kaderi mayaları var bir yerde. O bir yağmur sepel, sepinti olur. Her şey çılıp çıplak. Rabbil aleminin önüne gelirler. Kema halaknakum, evvele marra. Sizi yarattığımız ilk gün gibi hatta erkekler sünnetli Celiller Rabbil alemi. O fazla et sünnetten kesildiği orada da döner bir de yerine. Ha? sünnetsiz gelir evet celiller Rabbil Alemin önünde duralar hatta Allah Teala diyer nerede o malları verdik size kavvelnakum size amanetçi o malların üzerinden koyduk nerede olar onun için ahiretinizi sattınız nerede mallarınız elbise de yok üzerinde bak insan giderken dünyada ne diyoruz ne götürdü onu ile bir çefen? Kıyamacında o çefen de yoktur. Ondan sonra terazi hesabı kurulur. Terazi öyle bir terazi ki çünkü Allah demiş ben zulmü kendime haram kıldım. Aranızda da haram kıldırmanı. Yani zulüm haramdır. Allah kendisine haram kılmış. Ben zulmetmem demiş zulmetmez. Ayetlerde geçtiği gibi Rabbinin yanında bir miskal-i zerre uğramazsın. Neyse o. Hatta Allah Teala bol affedicidir. İyidir. Bu terazi iki keffesi var hadiste geçiyor. Eski teraziler var biliyorsunuz. Meyve tartardılar. İki keffesi var. Bir tarafa çuval koyardılar demirde. O bir tarafa Meyve. meyveyi, şeçeri, çayı tartardılar. Sahabe zamanında da bu vardır. Kur'an'da ne diyor? miskal zerre khayr yapsan karşılık olmalıdır. Ve men ya'mel miskal-i hayran yara. Ve men ya'mel miskal-i şerran yara. Bir miskal zerre khayr yapsan terazide çıkar. Ya eskiden dermişler bu, bu miskal-i zerreyi nasıl tartıyor? Bu terazi çok kadar nedir? Hassas değil yani. En azından bir kaç gram olsun ki tartsın? Ama şu anda biz daha iyi anlıyoruz. Ne kadar Rabbimiz azimdir. Dijital teraziler çıkmış değil mi? Tozu bile tartıyor. Demek ki allah Allahu Teala'nın allah Teala terazisi daha hassastır. Bizim akılımız yetmez. Dijital terazide bile zulm olabilir. Bu de bir daha hassas terazi çıkartsalar he? nemli havadan diyor alimler nemsiz havanın o hassas terazi fark eder. Nemli havada daha fazla Terazi yani havayı bile tartsa nemli denemzsiz farklı. Allahu Teala öyle bir hassas terazisi var miskalizerle miskalizerle ne gözden görünmeyen bir meseledir. Onu bile tartar. Tar. Sakın ha demeyin bu küçüktür. Onu için bir tabiin alimi vefat eder. Ondan sonra arkadaşları birisi alimlerden bir sonu rüyasında görür. Bu çok olurdur salih insanlarda. Muminin rüyası haktır. Bu, hatta nübüvvetten 46 parçadan bir parçadır. Ehl-i sünnet inancında bu olmaz, olmazdır. Gördü, ey filan dedi, ne yaptın Rabbinle? Dedi ki, benim amellerim filanım hepsi dedi, şeye uğradı yani. Fasade değil. Ya bırak şimdi, bozma şey. Benim amellerim hepsi dedi sorgulu çıktı. Yani hepsinde sorguya çekildim, mükemmellik yoktur içinde. Ama beni terazinin üflemesi kurtardı. Nedir terazinin üflemesi? Hakiki teslimiyettir Allahu Teala. Bu neymiş? imiş. Tartmadan önce teraziyi kaldırıp üflürmüş, ondan sonra 100 gram 50 gramı koyup tartıyormuş. O toz ağırlık yapmasın. Ki o toz, 50 gram toz, şeker alsan ne yapar o toz? He? Biz de der ya boşversene. Bak işte o kadar inanmış ki miskali zerreye o tozun hesabını etmiş, o inanç kurtarmış bunu işte. Hakiki dayen Rabbil alemindir gördünüz mü? İşte okul terazinin önüne gelir, kitabı da elinde. Orda terazide tartılır. İşte o terazide bir miskal zerre zulmü olmaz olmazsin. Tam tersine Allahu Teala kendi hakkını örtbas eder. Ama kul hakkını kula verir. Adalettendir. o da Allahu Teala mutlak adalet çağı olduğu için kulun hakkını kula verir. İşte bu Rabbimiz nedir? Deyyandır. Hiç kimse cennete girmez illa o teraziden geçmesin. Eydir o terazil kim var onun başında? He? Rabbil Alemin var. Eydir Rabbil Alemin haşa ve kefe. Anlaşılsın diye paydos yapar mı orada? Ya ben yoruldum. Gidip dinlenim siz devam edin ben gelene kadar. Haşa ve kefe. Hazret Adem'den ad en son şahsa kadar yer üzerinde gelen insanları tek tek Tek tek terazide hesaba çeker. Hatta öyle gelir yakınına. Resulullah diyor onu hissedersin onu kendinde. Nasıl bir çok yakında geldi nefesin bile duyursun. Bele gelir. Muminlere diğer. Gelir böyle muminlere. Diğer ey kulum hatırlıyorsun filan filan filan günahı yaptın. Kul diyar yandım. Şimdi mahşer gününde her çeşit Rabbil Alemin görüyor. Ondan sonra ne der? Eğer günahın var ise eşkar olur. Herkes şey duyar. Seni tanıyan tanımayan yer üzerinde. Filan oğlu filan bu günah işlemiş eşkere çalıyor. Ama Rabbil Alimin merhametinden kim için? Muminler için ha. Ey kulum diye. Ben seni dünyada sitrettim. O günah işledin. Kimse görmedi seni. Kimse de bilmedi. Senin çarına kaldı. Bu dünyada da affederim, sitrederim seni. Gördünüz mü? Deyyandır. Hakiki deyyen budur. Zulbetmez. Affesi boldur. İstese onu teraziye koyar. onu olur? Bir de örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bizde ki önceki kavimlerden ki Beni İsrail'dir. Diyor bir abid varmış. Yetmiş sene bir muharada çıkmamış dışarıya ibadet etmiş. Saati gelmiş bu ölmüş. Getirmişler Rabbil Alemin karşısında. Ey kulum demiş. Sana seçim hakkı veriyorum. Seni emelinle hesaba çekeyim yoksa rahmetimle. Kul böyle durmuş demiş ya benim günahım yok ki. Beni emelimle çek ya Rabbi. Ben salih kulum. Övünmüş. Tamam demiş. Çıkardın gözünün bir gözünü göz nimetini koyun bir çapfaya o bir tarafa 70 senelik ibadetini koyun. Bakanlar göz nimete ağır bastı. Atın bunu cehenneme diyor. Yandın. Sen istedin. O zaman başlar yer varmaya. Bizim laf avamceleydiye nasıl der? Ben yaptım sen yapma ya Rabbi. O zaman ne olur? Allah Teala rahmeti gereği affeder. Niye Resulullah bunu anlatıyor bize? Biz o deyenin hazamatını bilelim. Rabbimiz öyle bir adaletli Nedir dayyandır, hacimdir. Terazinin sahibidir. Tek tek kullarını hepsini hesaba çeker. Tek tek. Onun için o gün için hazırlanmamız lazım. O dayyanın önüne çıkmamızı, hesabını yapmamız lazım. Nasıl bir dayyandır, tek tek kullarıyla ilgileniyor. Böyle bir azim Rabbimiz var ise hiç mayına basma hakkımız var mı bizim? Ne yapacağız? Bunu nasıl hayatımıza yansıtacağız? Dayan. Çünkü öyle bir dayandır ki zulma, zulma orada oralılmaz. Ama bir kadın ne kadar adaletli olsa, ne kadar takvalı olsa hata yapabilir mi? Ha? Yapar insan oludur. Ve Seyyidül Halk Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Dedi ki: Ben kimin hakkında hüküm verdim? Kimin hakkında bir hüküm verdim? Beni affetsin. Olabilir ki birileri haklıdır. Hakkını ifade edemedir. Hasmı haksızdır. Edebiyat yaptı. Ben onun edebiyatını alandım, Onun lehine verdim hükmü. He? Ha? Haksız olan benim hakkımı affetsin. Ben zahire hükmettim." diyor. Gördük mü? Hadi hata yapabilir çünkü insandır. Mükemmel Rabbimiz dayandır. Hata orada nedir? Tabir caiz ise tabi sıfır hata. Onun için kul orada nedir? Zulmü oğramaz. Bunu nasıl yansıtacağız biz hayatımıza? Böyle bir Rabbimiz var ise ne yapacağız? Her adımda önce seveceğiz. O sevgi de yansıyacak. Böyle bir dayan sevilmez mi? O yansı, yansı, o isim bizim hayatımıza yansıyacak. Yansıması da nedir? Kulluğumuzu yerine getireceğiz. Ondan başkasından istemeriz. ondan başkasına ibadet etmeziz, çirk koşmazız yani demektir. Küçüğünü büyüğünü yapmarız. La ilahe illallah asıl anlamı nedir? Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. Ya Allah'tan başka kimseyi çağırmasın. Eydir Bu aşamayı da geçsek ne yapmamız lazım? O tarazinin ki Rabbil alemin bu azim deyan önünde durmuş kulları hesaba çekiyor. Tek tek onun onun karşısına çıkmağın hesabını ederiz. Her adımı atmadan önce ne yaparız? Düşünürüz. Bir adımı atmadan önce kırk sefer der diye düşünürüz. Öyle yapacağız. Ben bir şey yaptım konuştum. Konuşmadan önce düşüneceğim. Bu terazide bana ne getirir? Bir fiil yaptım. Yapmadan önce düşünürüm. Bu terazide bana ne getirir? Bu çok önemli meseledir arkadaşlar. İşte bu dayan böyle yansıdı. Mümin insanın hayatına. İşte böyle bir hayat yaşasa bir mümin. Her şey Allah beni görüyor. Ben onu görmesem o görüyor beni. Resulullah buna ne verdi? At. Ad? Evliyaullah adı verdi. İhsan derecesini verdi. İhsan nedir? Sen görmüyorsan Rabbini, Rabbin seni görüyor. O zaman hiç hata yaparsın? Hayır, sıfır hata. Yapsan da Farkına vardın hemen tuğba istiğfar edersin. Yine sıfır katta. Nimete bak ya. Mumin nimettedir. Muminin her hali nimettir. Resulullah diyor. Mumin çok enteresan bir şeydir. Onun meselesi diyor. Musibet gelse başına şükreder. O onun çarıdır Nimet verilse ona he? sabreder. O onun çarıdır Ne yapsa? Mumin çarlıdır. Bu da mumin içindir, hiç başkası için değil. Başkası için ve وَعَلَيْكِ Bir artı bir çi. Ama mumin için her şey çardır. Günah işliyor. حَتَّ وَلَوْكِ kebire yapıyor, zina yapıyor, içki içiyor. Farkına var, distiğfar, tövbe etti, sıfır kilometre. Terazide sıfır. İşte bu da nerede Tecelli ediyor. Hadisi de kutsi hadiste diyor. Diyor ey kulum bu yer göç kaderi günahtan gel bana tövbe et hepsini affederim wala ubali. Hiç umursanamdı. Diyor ki kullarım bana tövbe etse he? kana günahleri kezebedil bahr Denizin köpüğü kaderi günahları olsa he ben onları affederim ve la ubali umursanma. Dedik denizin köpüğü niye denizin köpüğü? Çünkü deniz çöpük üretir. Devamlı üretir, bitmez. Dalga oldukça çöpük olur. İnsan oğlunda günahı biter mi, bitmez. Ne kadar yaşıyor, o kadar günah eder. Çünkü insan oğlu günaha muarrazdır. Babamız Adem de günaha maruz. Hatasız kul olmaz, mazum insan yoktur. Onun için ama ne var? Hata yapacağız, tövbe edeceğiz. Rabbil Alevim diyor ki, siz tövbe etmeseniz, günah işleyip tövbe etmeseniz, ben sizi kaldırırım bu toplumu, yeni bir toplum yaratırım. Bana günah işlesinler, farkına varsınlar, bir Rableri var, affedicidir. Hata etseler, günah işlesler, tövbe dilesler, ben de affederim onu, ondan da hoşnut olurum. İşte kulun hali budur. Onun için ne yapacağız biz? Bu dayyanın hesabını yapacağız. Hesabı da nasıl olur arkadaşlar? İşte o terazinin önüne, çıkışının önüne ne yaparız, ne yapmarız? Ora hesaba katarız. Sabah kalktık, her adımımızı hesaba çekeriz. Hatta Rabbil Alem'in önüne hatasız kul olarak çıkmamız lazım. İmkanı var mı? Var. Nasıl var imkanımının? Her şeyin farkına varsa sen hatasız kul. Ama farkına varmadın. Gaflata düştün. Şeytanın vasıtasıyla deyyanın önüne Neyle çıkarsın? Hatayla, vabaldan, günahla çıkarsın. Allah hepimizi hatalarımızdan, vaballerimizden bizi affetsin. Hatasız kul olarak diye istiğfar tevbeyle Rabbimizin karşısına terazide çıkarın. Hakiki deyan Allah'tır. Orada hiç kimse zulmü olamaz. Allah bizi bu güzel ismine nesip kul olarak etsin. Yani hakkıyla kul olup, o dayane hakkıyla kulluğu bize nesip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bitti